İnsanlar doğanın hakkı için mücadele ediyor, doğanın hakkı için bir araya geliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.